Bugün pazarda oldukça kalabalık İnşallah bir an evvel zırhı satar O pazarda zırhçı da mıyız? Evet bu zırhı satmak istiyorum Hele ver şöyle bir bakalım bakalım buna hadi Al bak eksiği falan yok. Ha e göreceğiz eksiğinin olup olmadığını Hmm evet Demek bu zırhlı gömleği satmak istiyorsun Başka var mı? Hayır yalnız bu gördüğün Utami usta işine benziyor ama biraz eski ee, söyle bakalım ne istiyorsun buna 480 dirhem Ancak bu paraya satarım <gülüyor> Çıldırmışsın bre kuzum Bu zırhın değeri olsa olsa Yüz dirhem eder. Hayır yüz dirheme veren Vaziyetine bakılırsa ihtiyaçtan satıyor Eğer bu zırhlı gömleği Ucuz fiyata alabilirsem En az altı yüz dirheme satabilirim Bir dirhem daha verdin mi Çaresiz satacaktır ki senin hatırın için son 150 dirhem. E şimdi satıyor musun ha? Anlaştık mı? İşte al paranı der zırhı. Maden ısrar ediyorsun. 450'ye veririm. Ama 450'den tek dirhem aşağı olmaz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zırha istediğin parayı kimse vermez. Gel seninle anlaşalım. Cevabımı duydun. 450 dirhem. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin bu zırhı satmaya niyetin yok. İşte ben gidiyorum. ...böylesi kıymetli bir zırh değerinden aşağı nasıl satarım? Hem satmış olsam bile elime geçecek para işimi görmeyecek. Hayırlısı olsun. İnşallah bu zırha kıymetini veren biri çıkar. En iyisi pazarı şöyle bir gezleyin. Ya Ali! Ya Ali! Ah, sen miydin ya Osman? Affedersin seni fark edemedim. Ya Ali bu ne hal?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 Demek ki Resulullah'ın Kerimesine hizmete geldi Buyurdular Evet, Ey Allah'ın Resulü fatıma Zehra'ya hizmet ediyor İki cihan serveri memnunlar Hayra karşı olsun Sevgili peygamberimiz Bir kapla su getirdiler Ebele dökülen suyla Mübarek ellerini yıkadıktan sonra Kaptaki suya biraz Misk döktüler ve Önce kızlarını çağırdılar Fatıma Hazretleri bir iffet abidesi gibi duruyor ve edebinden yere bakıyordu. Peygamberimiz bir taraftan dua ederken bir taraftan da kızlarının başına, göğsüne ve sırtına su hissediler. Aynısını damatlarına da yaptılar. En sonunda da İhlas ve Muavvizeteyn dualarını okudular. Mübarek kızını alnından öpüp barına bastılar ve Hazreti Ali'ye Hanımın iyi hanımdır buyurdular. Hazreti Fatıma'ya da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 Peygamberimiz, Fatıma benim aynamdır. Onda kendimi görüyorum, buyuruyorlar. İşte sahip olduğu iki manevi rütbe. Seyyidetü Nisaül Müminin, mümine kadınların efendisi. <gülüyor> Eftalü Nisaül Ehlil Cenneti, ehli kadınların en üstünü. Cenneti, cennet ehli kadınların en üstünü.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 Allah Resulü'nün iki göz bebeği... ...vaktin dolmasını bekliyorlar. Derken kapı çalınıyor. Buyur. Birini mi aramıştın? Ben şey... Ben fakir biriyim. Peki istediğin nedir? Açım. Aç mısın? Evet iyiydim. Günlerdir ağzıma tek lokma yiyecek koymadım. Nasıl? Günlerdir bir şey yemedin <gülüyor> mi? Evet...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 Lütfen bana buraya bir, bir, birkaç gün daha müsaade et. Söz, paranı iade edeceğim. Hayır. Hayır olmaz. Ben de sıkıntıdayım. Bir saat dahi bekleyecek halim yok. <gülüyor> Evde çoluk çocuğum aç bekliyor. Bu durumda nasıl öderim? Ben anlamam arkadaş. Ya parayı ödersin ya da mahkemeye gideriz. Şu insanlar kendi kendine niçin münakaşa şey ederler? Bir türlü anlayamıyorum.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 Benim cebimde de tam altı akçe var. Bu garip Müslüman'ı bu sıkıntısından kurtarayım. Fatıma'ya da elbet bir çare bulurum. Al bakalım altı akçeni. E, e, sağ olun efendim. E, sağ olun. Hadi kardeşim kalk ayağım. Yürü sen de evine Allah sizden razı olsun ey Allah'ın aslanı. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Hadi git artık. Amin, amin. Hadi. Hadi. Peki peki gidiyorum. Sana sana hep dua edeceğim. Evet. Şimdi elim boş. Eve nasıl döneceğim? Acaba Fatıma'ya ne desem? Her neyse, olan oldu artık. Nasılsa Hazreti Fatıma kadınların seygidesi, Resulullah'ın kızıdır. İşi demez. En iyisi eve varmak. Ey efendim pazarda ne oldu ki bir şey almadan eve geri geldiniz? Ey gözümün nuru sultanım Verdiğin akçelerle bir Müslümanı hapse girmekten kurtardım. Ne yazık ki çocuklara meyve alamadım Aa, Çok iyi yaptın elhamdülillah Bir Müslümanı hapisten kurtarmışsın üzülme Böylesine asil bir cevapla teselli etmişti sevgili eşini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 Ey yiğit Bu deveyi satıyorum alın mısın Şimdi param yoktur ihtiyar Belki başka zaman Sen, sen iyi bir nefes Sana veresiye veririm Peki kaça veriyorsun bu deveyi e, Yüz akçeye veririm Ücretini ne zaman vereyim e, Haftaya verebilir misin Tamam kabul ettim e, Peki e, ben de kabul ettim Ve bu deveyi sana sattım Hazreti Ali radıyallahu an Deveyi aldı yürümeye başladı Pek az yol almıştı ki Bir adama rastladı Ya Ali bu ne güzel bir deve Hiç böylesini görmemiştim Bana satar mısın? Evet satarım Kaç akçe verirsin? 300 akçeye verir misin? Olur veririm Peki 300 akçeye bu deveyi senden satın aldım Ben de sattım Buyur ya Ali Bu kese de tam 300 akçe var işte buyur para. Hazreti Ali 300 akçeyi aldı. Çarşıya gitti. İhtiyaçları temin edip eve geldiğinde... fatıma Tüz Zehra Hazreti Ali'ye parayı nereden bulduğunu sordu. Hazreti Ali radıyallahu an olanları kısaca anlattı. Az sonra iki cihan serveri evlerine teşrif ettiler. Resulullah Efendimiz... ...ya Ali deveyi kimden alıp kime sattın buyurdular... Hazreti Ali başını önüne eğip... Bunu ancak Allah ve Resulü bilir. Sevgili Peygamberimiz, Ya Ali! Sana deve satan Cebrail aleyhisselam, satın alan İsrafil aleyhisselamdı. Deve de cennet develerindendi. O Müslümanı sıkıntıdan kurtardığın için Hak dünyada bire 50 hasene yani sevap verdi. Ahirette vereceğinin hesabını ise kendisinden başka kimse bilmez buyurdular. Tarih Hicri 11, Rebü'yle bel ayının 12. pazartesi. İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz ebedi aleme göçtüler. Fatıma validemiz ayrılık ateşiyle yanıyor. Bir kez olsun gülmüyorlar. ...gündüzleri oruç tutuyor, geceleri ise ibadetle geçiriyorlar. Bu ayrılığa ancak altı ay dayanabiliyorlar. Fatıma validemiz rahatsızlar. Vefat edeceklerine yakın bir zaman... ...Esma binti Ümeyr radiyallahu anha ile sohbet ediyorlar. Esma binti Ümeyr... ...Hazreti Fatıma'nın bir defa olsun gülmeyen yüzlerine baktıkça... ...içi burkuluyor. Ey Fatıma... ...sizi böyle kederle gördükçe biz hanımlar daha çok üzülüyoruz. Lütfen söyleyin sizi bu kadar üzen husus nedir? Ey Esma... ...her fani gibi ben de bu dünyadan gideceğim. Belki de iyice yaklaşıyorum. Öyle deme ya Fatıma... Seni görünce sanki Resulullah Efendimiz'i görmüş gibi heyecanlanıyorum. Yanık yüreğim bir nebze ferahlıyor. <Gülüyor> Esma ölüm bir bana değil ki. Hepimiz onu tatacağız. Yalnız evet yalnız. Yalnız. Öldüğümde insanlar arasına perdesiz çıkarılacağımı düşünerek çok üzülüyorum. Utanıyorum Esma. Şey efendim aklıma bir şey geldi Ey Esma nedir aklına gelen Habeşistan'dayken hurma dallarını çadır gibi ördüklerini görmüştüm Belki ya Esma sen hurma dallarını örebilir çadır yapabilir misin Evet ey Fatıma yapabilirim O halde çabuk ol görmek istiyorum Peki müsaade ederseniz dışarıdan hurma dalları getireyim Nasıl olacağını göstereyim Derdenin arkasında kimse kimseyi göremez Evet Dediğin doğrudur Esma Buyurun efendim Sana vasiyetimdir Öldükten sonra Beni sen yıka Peki efendim Ağlama ey Esma Senden başka kimse içeri girmesin Nasıl isterseniz ey Fatıma Allahü teala Senden razı olsun ey Esma Hazreti Fatıma Validemiz Resulullah'ın vefatından altı ay sonra Ramazan-ı Şerif'in üçüncü gecesi akşamla yatsı arasında 24 yaşındayken vefat etti. Hazreti Ali radıyallahu anh cenazesine kimseyi çağırmadı. Bir rivayete göre ehl Beyt'ten birkaç kişiyle cenaze namazını kılıp gece defnettiler. Ertesi gün Ebu Bekri Sıddık, Ömer Faruk, ve birçok sahabi radıyallahu anhüm... ...hasta ziyareti için... ...Hazreti Ali'nin evine geldiler. Vefat haberini alıp vaziyeti anlayınca... Ya Ali... ...bize niçin haber vermedin? Namazını kılardık. Hizmetini görür... ...sana yardımcı olurduk. Vasiyet etmişti. Vaziyet mi? Evet. Öldükten sonra... ...kendisini erkeklerin görmemesi için... Gece defne istemişti İşte ben de bu vasiyeti yerine getirmek için böyle yaptım Sizlerden özür dilerim Evet 24 sene evvel Hatice Tül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan Fatıma tü Zehra elbetül Yine bir yıldız gibi sessizce kayıp gitti Radiyolahü Radyo tiyatrosu